Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, kullarımı İsrail oğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar, yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik.